ya da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir ve her şeye gücü yetendir. 150 ve 151. Ayetler Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygambere inanmamakla, Allah ile peygamberlerin arasını ayırmak isterler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz.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 Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine haksızlıklarından dolayı onlara yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken, buzağı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Musa aleyhisselam kavmiyle Mısır'dan dönüşte, İsrailoğulları puta tapan bir kavim görüp imrendiler ve Hz. Musa'ya, evet Allah'a inanıyoruz,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 Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran 55 ile Maide 117. ayetler ve açıklamalarında geçtiği üzere müteveffike kelimesini çoğu müfessirler kabiduke, seni çekip alacağım anlamında almışlardır. Ölüm anlamında ise mecazen kullanılmıştır. Çünkü aynı kelime Enam suresi 60. ayette gece uyutma yerine kullanılmıştır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 Hatif'ten ilahi kelamla hitap edip konuştu, emirlerini bildirdi. Peygamberlerin sayılarının 124.000 olduğu hakkında bazı rivayetler varsa da, doğrusu enbiya ve rasullerin sayısını kesin olarak ancak Allah bilir. 165. Ayet Biz resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki, bu resullerden sonra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 Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Vekil olarak Allah kafiidir. Hazreti İsa Allah'ın birliğini kendisinin de onun kulu ve Rasulü olduğunu söyleyerek tevhid inancını getirmesine rağmen Hristiyanlar milattan sonra 325 yılında İznik'te toplanmış. Tevhidci grup ve temsilcisi İskenderiyeli papaz Arius'a rağmen Ahdi Atik ve Ahdi Cedid de yer almadığı halde oylamada parmak sayısı ve İmparator Konstantinos'un etkisiyle Teslis denilen üçlü bir ilah anlayışına geçmişlerdir. Onlara göre Allah Baba Oğul Ruhul Kudst'ten ibarettir. Yani Allah bu üç unsurdan meydana gelmiştir. Hem bunların her biri bir ilah, hem de üçü birden bir ilahtır. Böylece onlar bir çelişki içinde şirke ve küfre düşmüşlerdir.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 bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse bıraktığının yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeş ise çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelale olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışık iseler o zaman bir erkeğe iki kadının payı kadar verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Diğer bir asabe, yani miras bırakana doğrudan veya erkek vasıtasıyla bağlı bulunan mirasçı varsa onundur, yoksa yine kız kardeşindir. Oğul varsa kız kardeş olamaz, kızı varsa kız kardeş asabe olur. Belirli bir farzı yani sabit payı yoktur. Ölenin babası varsa bütün kardeşler miras alamazlar. Anne kardeşleri mirastan düşüremez altıda bir alır. Anne bir tek kardeşin hükmü 4. surenin 12. ayette geçtiği üzere altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar hepsi üçte bir hisseye ortak olur. Eğer oğul veya babası varsa mirasçı olamazlar. Eğer kızı bulunursa kalanını alırlar. El-Maide Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Ey iman edenler! Allah'a iman akdinizin gereğini ve insanlarla yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. İhramda iken avlanmak helal değildir. Ancak aşağıda haram olduğu bildirilenler dışındaki Ehli kurbanlık hayvanlar, yani deve, sığır, koyun ve benzeri size helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder. Sözleşme, toplumda sosyal ve hukuki bir konudur. Devletler, hükümetler ve halk birbirlerine hak ve vazifeleri bakımından bir sözleşme içindedirler. Ancak Allah'ın emrine uygun olarak bu yerine getirilmekle toplumda sosyallik, Hukukilik ve yükselme olur. Aynı zamanda Allah'a iman etmekte onunla yapılan bir sözleşme akittir. Buna bağlılıkta onun emirlerine, Kur'an'ın hükümlerine bağlılıkla olur. İkinci ayet Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına yani dinin esaslarına, alametlerine, haç için koyduğu emir ve yasaklarına yapılması gereken şeylere ve haram aya, Gönderilen kurbana, gerdanlara, gerdanlık takılanlara ve Rablerinden bol nimet, ticaret ve rıza isteyerek Beyt-i Haram'a yönelip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Hudeybiye'de Mescid-i Haram'dan sizi men ettikleri için bir kavme karşı duyduğunuz kin, sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva Allah'ın emirlerine uygun yaşama ve karşı gelmekten sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın emirlerini çiğneyenlere karşı cezası çok şiddetlidir. Üçüncü ayet Ölü hayvan, leş, çıkmış kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmadan yetişilip, şartlarına uygun tarzda kesilenler dışındaki boğulmuş, taş veya sopa benzeri ile vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, başka bir hayvan tarafından boynuzlanma neticesinde ölmüş ve yırtıcı hayvanlarca parçalanmış, bir de dikili putlaştırılmış taşlar için boğazlanmış hayvanların etlerini yemeniz ve fal oklarıyla kısmet şans aramanız size haram kılındı. İşte bunları yapmak Allah'a itaatsizliktir. Bugün küfre sapanlar, inkarcılar dininizi ortadan kaldırıp sizi kendilerine çevirmekten ümidi kestiler. Artık onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün dininizi hükümleriyle kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak hayat tarzı olan İslam'ı beğenip seçtim. İşte dindeki bu yasaklara uymakla beraber kim açlıktan çaresiz kalırsa günaha meyletmeksizin istek duymaksızın bu sayılan haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Bu ayet Veda Hacı Arefesinde Arafat'ta nazil olmuştur. Son inen ahkam ayetidir. Böylece hayat nizamını sağlamak ve ahiret saadetine kazanmak için gönderilen İslam dini tamamlanmıştır. Artık bundan sonra Allah ve Resulünün emir ve hükümlerine aykırı olarak ortaya atılan her şey bidattir. Reddedilmiştir. Peygamberimizin siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz. Hadisi ise bağ, bahçe, ziraat, sanat, teknik ve benzeri konulardaki ihtisas hakkında olup bu yasaklamanın kapsamı dışındadır. Hayat tarzı olarak İslam dinini beğenmeyenlerin imanından söz edilemez. Dördüncü ayet Resulüm, kendilerine hangi şeylerin helal edildiğini sana sorarlar. De ki, bütün iyi ve temiz olanlar size helal kılındı. Alıştırarak Allah'ın size öğrettiğinden kendilerine öğrettiğiniz avcı hayvanların kendilerine değil, size tutu verdiklerinden öldürseler bile yiyin ve üzerine bunları salarken Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Beşinci ayet Bugün size iyi ve temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin İslam'a uygun yiyeceği avladığı ve kestiği size helal ve sizin kestiğiniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Müminlerden namuslu, iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar siz namuslu iffetli zinaya sapmamış ve onları gizli dosta edinmemiş olarak kendilerine mehirlerini verip nikah edince size helaldirler. Kim ilahi hükümlere inanmayı kabul etmez inkar ederse onun bütün ameli boşa gitmiştir. O ahirette de zarar ve ziyana uğrayanlardandır. Ehli kitabın avladıkları veya kestikleri, İslam'a göre helal hayvanlarda, Allah'tan başkasının adını andıkları kesin olarak duyulup bilinmedikçe yenilir. Ancak bir çırpıda kesilen, teskiyesiz kana akıtılmayarak öldürülen hayvanlarla, müşrik ve kafirlerin mürtet, inkacı ve Allah'ın adını anmayı kasten terk edenlerin kestikleri yenmez. 6. Ayet Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdestli olun, bunun için yüzlerinizi dirseklere kadar, dirsekler dahil, ellerinizi yıkayın, ellerinizi yeniden ıslatıp başlarınızı mesedin ve her iki topuğa kadar da topuklar dahil ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta yahut Yolculukta iseniz veya sizden biri abdest bozmadan gelmişse veya kadınlarla temasta yani cinsi müdasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez. Fakat şükredeseniz diye sizi maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetlerini tamamlamayı ister. Ayet-i Kerime'de ayakları yıkamada geçen topuklara kadar ifadesi, ayakları yıkamaya dalalet edip üzerine meshetme zannını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü meshetmede kadar ifadesi kullanılmaz. Aynı zamanda Kur'an metninde, eküm kelimesindeki lam harfinin üstün olarak harekelenmesi ve okunması da ehli sünnete göre bunun delilidir. cumhur fukaha ve müfessirler yıkamanın farz olduğunu beyan etmişlerdir. Hadis-i şerifte de topuk kemikleri kuru kalanlar için vay şu ökçelerin ateşteki haline buyurulmuştur. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayaklarımızı yıkamamızı emretti. Kendisi de yıkadıktan sonra kim fazla veya noksan yaparsa hakkını vermemiş, haddi aşmış olur buyurdu. Toprağı böylece usulüne uygun mes etmekle teyemmüm edilmiş olur. Bu tertemiz olmaya kadınların hayız ve nifastan temizlenmesi de dahildir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonradan bir kadına hayız hali bitince guslet namaz kıl buyurmuştur. Ve yine hayızlı ve nifaslı kadının namaz kılamayacağı, oruç tutamayacağı, hacda tavaf yapamayacağı nakledilmiştir. 7. Ayet Allah'ın üzerinizdeki gerek İslam nimetini, gerekse işittik, itaat ettik dediğiniz zaman, ona verdiğiniz andınızı ki bunun sayesinde sizi bağışlamıştır, hatırlayın. Allah'ın emrine uygun yaşayın, İtaatsizlikten sakının şüphesiz ki Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Müminlerin eles bezminde ruhların kalü bela evet Rabbimizsin demeleriyle inanıp söylediği şehadet kelimesi ve ya Rabbi dinledik ve itaat ettik ifadeleriyle onun hakimiyetine girmeye ve İslam'a uygun yaşamaya söz vermeleri demektir. Allahü Teala bu ahdi hatırlatmaktadır. 8. Ayet Ey iman edenler! Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan hakimler, adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin, sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil davranın. Takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı Allah'a karşı takvalı olun, emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Dokuzuncu ayet Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. Onuncu ayet Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar. 11. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimeti hatırlayın. Hani Yahudi ve müşrik bir topluluk size ellerini uzatmaya, sizi öldürmeye, peygambere suikast yapmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden çekmişti, sizi korumuştu. Siz Allah'a sığınıp korunun, emrine uygun yaşayın. Müminler ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Bir konaklama yerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asaptan ayrı bir yerde bir ağacın altında kılıcı asmış istirahat halindeyken bunu gören müşrikler bu hali fırsat bilerek hemen bir bedeviyi suikast için gönderdiler. Gelen şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyku halindeyken onun kılıcını alıp başına dikildi. Söyle bakalım ''Seni benim elimden kim kurtaracak?'' dedi. Allah Resulü de üç defa ''Allah, Allah, Allah'' dedi. Bunun üzerine yar ve yardımcı olan Allahü Teala'nın yardımıyla bedevinin eli tutulup kılıç elinden düştü. Kılıcı alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi sordu. O da ''Hiç kimse'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ashabını çağırdı, durumu anlattı. Fakat ona ceza vermedi serbest bıraktı. O da Müslüman olarak geldiği yere döndü. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara yönelik 80 kişilik suikast girişimcileri de Allah Resulü'nün haber vermesiyle yakalanmıştı. Ayette size denilmiş olması Resulullah'a yapılan suikast veya herhangi bir hakaretin bütün Müslümanlara yapılmış sayılmasındandır. 12. Ayet Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından sağlam bir söz almıştı. İçlerinden de kavimlerinin hallerini bilen ve Kenan'daki düşmana karşı gelmede güvenilir 12 kefil müfettiş göndermek için seçtirmiştik. Allah buyurmuştu ki, Ey İsrailoğulları! Ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, Peygamberlerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel ödünçle bir borç verirseniz, yani Allah yolunda harcar ve ihtiyacı olanları Allah için gözetirseniz, mutlaka sizin kabahatlerinizi örterim ve elbette sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Sizden kim bundan yani Allah'a karşı söz veriyoruz dedikten sonra küfre saparsa muhakkak o dosdoğru doğru hak yoldan sapmıştır. 13. Ayet Verdikleri kati sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kaskatı yaptık. Onlar Tevrat'ta gerek resul Ekrem'e gerek diğer ahkama ait kelimeleri yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular, terk ettiler, hevalarına tabi oldular. Resulüm, içlerinden pek azı hariç onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Buhtun Nasr olayında beyni İsrail alimler öldürülmüş, mescid Aksa tahrip edilmiş, tek nüsa olan Tevrat yakılmış ve kimse onu ezberlememişti. Yıllar sonra bu esaretten kurtulduktan sonra Tevrat'ın hatırlarda kalanlarını toplayıp hevalarına uygun bir Tevrat ortaya çıkardılar. Bundan dolayıdır ki içerisinde ''Allah altı günde dünyayı yarattı, yedinci günü yorulup istirahat etti.'' ifadesi bile vardı. 14. Ayet Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Onlar da uyarıldıkları şeylerden bir nasip almayı unuttular, ahitlerini ve yaşantılarını bozdular. Her iki grupta kitaplarını tahrif edip kitaplarında müjdelenen son peygamberi de reddettiler. Dinlerini fantezi haline getirdiler. Biz de yaptıklarının bu dünyada karşılığı olarak, gruplar arasında veya kendi aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bırakıp saldık. Allah, onların birbirlerine ve başkalarına sanatkarca yaptıklarını kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır. 15. Ayet Ey Ehli Kitap! Size, kitap yani Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu ortaya koyup açıklayan ve birçoğundan da sükût ile çeviren Resulümüz gelmiştir. Doğrusu size Allah'tan bir nur olan İslam veya Hazreti Muhammed ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir. 16. ayet. Allah onunla o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir, onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. Allah, Resulünün rehberliğinde Kur'an'a sarılmak suretiyle kendi emrine uygun yaşayan ve rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Yani her türlü fitneden, şiddet ve azaptan, mihnet ve meşakkatten, bölünüp parçalanmaktan ve kula kulluktan şirkin, küfrün, materyalist zihniyetin, her türlü ideolojinin ve batıl sistemlerin karanlıklarından kurtarır. O halde kurtuluşa erişmek için Allah Resulü'nün önderliğinde Kur'an'ın hükümlerine sarılmak lazımdır. 17. Ayet Hiç şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'tir. Diyenler and olsun ki şirke girip Kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, ona karşı bunu önlemek için kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır, Allah, her şeye kadirdir. Böylece teslis inancına sahip olan Hristiyanlar Allah birdir, aynı zamanda üçtür, deyip, Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu dediler ve onu ilah saydılar. Hem müşrik hem de kafir oldular. Halbuki Hz. Adem'in hem babasız hem de annesiz yaratılmış olduğunu düşünmediler. 18. ayet. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse için Allah günahlarınız yüzünden size azap ediyor? Bilakis siz de O'nun yarattıklarından birer beşersiniz. O kullarından niyet ve ameline göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin Yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. 19. Ayet Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman, önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi, size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi Derseniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. 20. Ayet Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, içinizden peygamberler var etti ve Size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. İsrailoğullarında henüz meleklik devri başlamadığından ayetteki bu kelimeye bazı müfessirlerce özgürlük anlamı verilmiştir. 21. Ayet Ey kavmim! Allah'ın sizin yerleşmeniz için yazdığı mukaddes yere girin, geri dönmeyin. Sonra dünya ve ahirette zarara uğrayıp perişan olursunuz. Ayette geçen mukaddes yerler Kudüs, Şam ve Kısmen Ürdün. 22. Ayet Onlar, Ey Musa! Doğrusu orada zorba olan azgın bir topluluk var ve biz onlar oradan çıkıncaya kadar oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz dediler 23. ayet Allah'ın emirlerine uyumamaktan korkanlar arasından korkmadan görevini yapan ve Allah'ın lütufta bulunduğu iki adam casus olarak oraya gidip gelince onların üzerine şehre girilen kapıdan girin eğer oradan girerseniz şüphesiz siz galipsiniz İnanan kimseler iseniz Yalnız Allah'a güvenip dayanın, dedi. 24. Ayet İsrailoğulları da, Ey Musa! Onlar orada oldukları müddetçe, biz oraya asla giremeyiz. Artık sen Rabbinle git. İkiniz o zorbalarla harp ediniz. Biz burada oturacağız, dediler. İsrailoğullarının Allah'a Celle Celaluhu, Karşı ne kadar laubali ve küstah oldukları bu ayetten çok açık olarak anlaşılıyor. Ayrıca kendi Rableri değilmiş gibi sen ve Rabbin diyorlar ve böylece imandan çıkacaklarını da düşünmüyorlar. 25. ayet Musa Ya Rabbi ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Sözüm geçmiyor. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasını ayır dedi 26. ayet Allah buyurdu ki ey Musa muhakkak ki orası o mukaddes yer onlara kırk yıl yasak edilmiştir onlar o yerde yani tih çölünde bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme Aşağıdaki ayetler yine Allah ve peygamberlerinin emirlerine biri uyan, diğeri uymayan Hazreti Adem'in oğulları Habil ve ile ilgilidir. Rivayete göre neslin ilk türediği sırada Hazreti Adem ikiz doğan kız ve erkeklerden her birine sonraki ikiz doğan kardeşleriyle evlenmesi gerektiğini bildirmişti. Fakat Kabil kendi ikizi olan kızı daha güzel gördüğü için onu Habil'e vermek istememişti. Hazreti Adem de Allah'ın emriyle Bunlara birer kurban sunmalarını, gökten inen ateş hangisini yakarsa onun haklı olacağını söylemişti. İşte aşağıdaki ayetler bu olayı anlatmaktadır. 27. Ayet Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı, Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da onlardan birinin, Habil'inki ki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerinin ki kabul olunmamıştı. O kurbanı kabul olunmayan Kabil bu durumu kıskanarak kardeşine "Seni mutlaka öldüreceğim." demişti. Habilde "Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder." demişti. 28. ayet Andolsun ki beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. 29. ayet Doğrusu ben dilerim ki benim günahım ile kendi günahını birlikte yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur, dedi. Otuzuncu ayet. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi ve bunun zararı olmadığını kabullendirdi. Böylece onu öldürdü de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan oluverdi. 31 ayet. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini kendisine göstermek için Kabil'e yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bundan ibret alan Kabil, ''Yazıklar olsun bana, kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım?'' dedi. Artık o, haline ve yaptığına pişmanlık duyanlardan biri haline gelmişti. Bu olayda olduğu gibi nefsane duygularına kapılan insanlar, Birçok acı olaylara sebep olurlar. Böylece dünya ve ahiretlerini yıkar ve kendilerine yazık ederler. Bundan dolayı insanlığın her türlü kötü duygularından arınması, toplumun kurtulması için İslam'ı bütünüyle yaşaması ve neslini İslam terbiyesiyle etmesi lazımdır. Tek çare de budur. 32. Ayet Bundan dolayı İsrailoğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık. Kim bir canı, başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer an hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun hayatını meşru bir imkanla kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık deliller getirmişti. Sonra onlardan Birçoğu bunun ardından yeryüzünde yine isyan ve cinayetle aşırı gitmektedirler. 33. ayet. Allah ve Resulü'nün hükümlerine karşı savaş açan ve bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak yeryüzünde anarşi, fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak verilecek hükme göre ya öldürülmeleri ya asılmaları, ya sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Allah ve Resulüne karşı savaş açma iki türlü olur. Biri Allah'ın emirlerini, hükümlerini hiçe sayarak onları toplumun yaşamından kaldırmak, Emirlerini yasaklamak, haram kılmadıklarını da serbest bırakmak ve onlara imkanlar tanımakla, diğeri de fertlerin toplum düzenini bozucu, anarşist hareketleriyle olur. İslam, bir insanın başkasını kasten öldürmesini bir insanlık suçu sayar ve bütün insanları öldürmüş gibi kabul eder. Yol kesme, soygun ve öldürme olayları toplumun huzurunu bozduğu için devlete karşı işlenmiş bir suç kabul edilmiş ve cezalar konulmuştur. Aşağıdaki görüleceği şekilde bu cezaları İslam, suç işleyecek olanın kendi akıbetini düşünmesi ve ondan ibret alıp vazgeçmesi için koymuştur. Şöyle ki, 1- Silahlanıp dağa çıkan ve orada yol kesip adam öldürenin cezası ölümdür. 2- Hem öldürmüş hem de soygun yapmışsa, hem öldürülür hem de ibret için asılır. 3- Yol kesmiş, kimseyi öldürmemiş de sadece malları alıp kaçmışsa, Normal hırsıza göre cezası iki misli olarak sağ el ve sol ayağı çaprazlama kesidir. 4- Yol kesip öldürmeden ve malları da almadan yalnız terör havası yaratıp insanları korkutmuşsa sürgüne gönderilir. Cumhur'un kavli budur. 34. Ayet Ancak siz onları yakalayıp ele geçirmezden önce zarar vermeden kendiliğinden teslim olup tevbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Yalnız şahsi haklar kul hakları devlet tarafından bağışlanmaz. Onun affı ancak hak sahibine aittir. 35. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve ona ibadet ve salih amellerle yaklaştırıcı, hak ve rızasını kazandıracak sebep ve yollar arayın. Onun yolunda malınızla, canınızla, insanları kula kulluktan kurtarmak ve İslam'ın hayatınıza hakim olması için cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. 36. Ayet Küfre sapanlar var ya, dünyada olan her şey ve onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler, kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. 37. Ayet Onlar ateşten çıkmak isterler fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. 38. Ayet Haksızlık eden erkek ve kadının kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan insanlara ibret verici Caydırıcı bir ceza olarak önce sağ ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. İslam'ın hırsızlık suçuna karşı koyduğu ceza, yüzeysel ve tek taraflı ele alınmış, ağır ve ilkel olduğu iddia edile gelmiştir. Halbuki İslam dışı sistemlerdeki cezalar hırsızlık olaylarını azaltmamış, aksine hapishanede bu kötü fiilin inceliklerini de öğrenerek çıkanların çoğu, Aynı işe devam etmiş ve bu kervana katılan yenileriyle daha da artmıştır. İslam, yalnız ceza veren bir nizam değildir. İslam dini, Müslüman topluma, servetin dağılımında adaleti, terbiyeyi, sağlıklı yaşama ve yeterliliği garanti eder. Her ferdin yemesi, içmesi, giyinmesi ve evlenip bir yuva kurması devlet üzerindeki hakkıdır. Fertlere çalışma imkanı sağlar. Fertte ihtiyaçlarını temin eder. Eğer işsizlik veya araçsızlık sebebiyle çalışamıyor yahut geçici veya daimi olarak çalışma kudretini kaybetmiş ya da kazancı kafi gelmiyorsa devlet onun ihtiyacını çeşitli fonlardan karşılar. Kimseye muhtaç etmez. Ayrıca İslam devlet olarak da insanın hem ahlakını ve vicdanını eğitip terbiye eder hem de hırsızlık içgüdüsünü yok eder. Helal kazanca yöneltir, hırsızlığa giden yolları kapatır. Bütün bunlardan sonra aklı başında ergen bir kişi özel düşüncesini gerçekleştirmek için hakkı olmayan ve korunan bir malı çalmışsa artık ona bir mazeret yoktur. Bundan dolayı cemiyeti kurtarmak ve ferdi mülkiyeti korumak için ibret olması bakımından sağ el bilekten kesilir. Yoksa zalimlere acımak veya mevki ve şöhretinden dolayı ceza hafifletmek hem mazlumlara hem çalışanlara ihanet ve hakaret olur.'' Belirlenmiş bir miktardan aşağı veya bekleyince bozulacak cinsten şeyleri çalanın ve bu gibi şeyleri çalmaktan başka çaresi olmayan muhtacın eli kesilmez. Yakalanıp da mahkemeye intikal etmeden malı sahibine iade edip tevbe edenin de eli kesilmez. Bütün bunlar bir tarafa İslam tarihinde el kesme cezasının vuku da çok azdır. Böylece Allah kısasla canları, hırsızlık diyetiyle de malları korumuştur. Ancak bu ayet hırsızlığa alışmışları ve büyük vurguncuları rahatsız etmiştir. 39. Ayet Kim yaptığı haksız hırsızlık hareketinden sonra cezasını çekip tevbe eder, kendini düzeltirse, hiç şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder, bir de ahirette azap etmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kırkıncı ayet Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Kırk birinci ayet Ey Resul! Kalpleriyle inanmadıkları halde, ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla Yahudilerden küfür yolunda koşuşanlar, seni üzmesin. O Yahudilerden durmadan reislerden bol yalan dinleyen ve senin huzuruna gelmeyen diğer bir topluluğu dinleyenler vardır. Onlar recm hakkındaki kelimeleri Allah tarafından yerlerine konulduktan sonra değiştirirler. Muhammed'e gidin. Eğer size bu değiştirilmiş şekilde bir fetva verilirse onu alın. Eğer verilmezse kabul etmekten sakının derler. Allah kimin düştüğü sapıklıkta kalmasını isterse, onun kurtarılması için Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Hazreti Peygamber Medine'li Yahudilerin halini bildiren bu ayet üzerine onlara Tevrat'ı getirdi. Cebrail Aleyhisselam ona değiştirilen ayeti okudu ve Yahudi alimlerinden İbnü Süreyya'yı hakem yapmasını söyledi. Kendisine yemin verilerek sorulan İbnü Süreyya da her şeyi itiraf etti. Böylece oyunları bozulmuş oldu. 42. ayet. Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram Rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar vermezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayete göre Yahudilere ait meselelerde hüküm verip vermemekte serbestti. Fakat bu serbestlik, 5. surenin 48-49. ila 49. ayetler gelince kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık buna göre hakemlik yapmış ve hüküm vermiştir. 43. ayet İçinde Allah'ın zina eden evlilerin taşlanması hükmü bulunan Tevrat, onların yanında olduğu halde, nasıl oluyor da seni hakem yapıyor, hüküm istiyorlar. Senin aynı hükmü vermenden sonra da razı olmayarak yüz çevirip dönebiliyorlar. Onlar aslında inanan kimseler değildirler. 44. Ayet Hiç şüphesiz içinde doğru yer rehberlik ve nur, ahkam ve öğütler bulunan Tevrat'ı biz indirdik kendilerini Allah'a teslim etmiş olan peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını korumaya memur edilmeleri ve onun doğruluğuna şahit olmaları itibariyle, Rabb'e gerçek bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve din alimleri, hahamlar da onun gerektirdiği gibi hüküm verirlerdi. Artık siz insanlardan korkmayın, benden korkun, ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde, inkar ederek veya beğenmeyerek, Allah'ın indirdiği, bildirdiği ile ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. 45. Ayet Biz, Onda yani Tevrat'ta kendilerine yazdık ki cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve bütün yaralamalar için karşılıklı misliyle kısas vardır. Kim bu kısas hakkını hayır olarak bağışlarsa o da kendi günahları için kefarettir. Kim inkar etmese bile Allah'ın indirdiği bildirdiği hükümleri ile veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ashab-ı kiram bildirmiştir ki, Tevrat ve İncil'de yazılan ve Kur'an'da da aynen tekrar edilip tasdik edilen bu ayetlerin hükmü, bu ümmet üzerine farzdır. Süddi radıyallahu anh, kim Allah'ın indirdiğiyle kasıtlı olarak ve beğenmeyerek hükmetmezse, o kafirdir i̇bn Abbas'tan radiyallahu anh rivayet edilmiştir ki, Kim Allah'ın hükümlerini kabul etmeyip indirdiklerine değer vermez ve uygulamayı reddederse, Allah'ı ve hakimiyetini tanımamış olduğundan kafir olur. Kim kabul edip de dünya menfaati veya cehaleti yüzünden hükmetmezse, zalim ve fasık olur. Kadı Beydavi tefsirinde ayetin açıklamasında şöyle denilir, allah Teala'nın mutlak hakimiyetini tanımamak veya hükümlerini küçümsemek ve beğenmemek inkar manasına kafirliktir. Maksat inkar olmasa bile Allah'ın hükümleri adalet demek olup adaletin dışındaki uygulamalar zulümdür. Aynı zamanda 47. ayette geçtiği üzere fasıklık denilmiştir. 46. Ayet Daha sonra da o peygamberlerin izleri üzerine kendinden önceki asıl Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde doğruya rehberlik ve nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi, takvalı olan Allah'ın emirlerine aykırı hareketten sakınanlara bir yol gösterici ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. 47. Ayet Öyleyse İncil'e inananlar Allah'ın onun içinde indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ile veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar, fasıklar, yoldan çıkmışlardır, demiştik. 48. Ayet Ey Resulüm! Sana da kendinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici ve onlara gözcü, koruyucu olmak üzere, hak olan kitabı Kur'an'ı indirdik. O halde seni hakem yaparlarsa, sen de aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an ile hüküm ver ve sana gelen gerçek varken onların heva ve heveslerine ve ona göre verdiği hükümlere uyma. Biz sizlerden her birinizin zaman içinde tekamülü için bir şeriat ve minhaç koyduk. Allah dileseydi elbette sizi bir şeriata bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o, size verdiği birinden sonra diğerine tabi olacağınız şeriatler ile sizi imtihan etmek için peygamberler gönderdi. Artık son şeriat İslam'da toplanıp hayır işlerinde yarışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size o haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. Şeriat, tevhid esasına dayalı olmak üzere, din ve dünya işlerini düzenlemek için, Allah'ın dinlerde değişik olarak gönderdiği hükümlerdir ki, dinin tamamını içine alır. Minhac ise, o şeriatın yolu, yöntemi ve değişmeyen iman esaslarıdır. 49. Ayet Resulüm Yine sen aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından, İslam dışı tağuti grupların seni caydırmalarına, şaşırtmalarına, saptırmalarına karşı onlardan çekin. Eğer onlar İslam dışı arzularına uymamandan dolayı yüz çevirip dönerlerse, bil ki Allah, bu günahlarının daha bir kısmıyla onları kanunu gereği dünyada ve ahirette, musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki insanlardan çoğu, dinin kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı, fasık yani yoldan çıkmıştırlar. 50. Ayet Yoksa onlar cahiliye devrinin İslam dışı batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Bu ayeti kerimedeki soru Allah'a inananlar için mühim bir imtihan konusudur. Hükmü en güzel olan Allah'tır diyerek Allah'a inananlar ya ona sarılacak ve böylece hakiki anlamda inanan bir mümin olacaktır yahut Allah'ın hükümlerini beğenmediğini söyleyerek inkarcı ve kafir olacak veya deliyle güzelliğini söylese bile kalbi ve uygulamasıyla yalanlayacak böylece gizli kafir münafık ve fasık olacaktır. Teberani der ki İbni Abbas'tan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en çok şu iki kişi sevilmez. 1- Müslüman olduktan sonra cahiliyeyi yani İslam dışı yaşayış düzenini arzu eden 2- Haksız yere nefsine uyarak bir kişinin kanını döken buyurmuştur. 51. Ayet Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları, veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah, böylece kendilerine ve Müslümanlara zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez. 52. Ayet Kalplerinde şüphe, nifak ve dünyevilikten bir hastalık bulunanların, devir aleyhimize dönüp başımıza bir felaket, kötülük gelmesinden korkuyoruz, diyerek dost olmak için o gayrimüslim ve küfre sapanların aralarında koşuştuklarını, hatta onlara tabi olmak ve dünyalık bir pay mevki elde edebilmek için onlara velayet, başkanlık vermek istediklerini görürsün. Ama Allah kendisine sığınan, onlarla uzlaşmayan ve onlara yapışmayan Müslümanlara zafer nasip edecek veya kendi katından emrini, takdirinin bir tezahürünü gerçekleştirecektir. O zaman o koşuşanlar, içlerinde gizledikleri, korku veya umdukları dünyalık şeyler yüzünden pişman olacaklardır. Halbuki Yüce Allah, yukarıdaki ayette de geçtiği üzere, müminlerin kendi dışındakileri, dost ve idareci edinmemelerini, edinenlerin de münafık olduklarını bildirmektedir. 53. Ayet Böylece kalbi hastalıklı olanların hali ortaya çıkınca, Müminler birbirine, sözde sizinle beraber olduklarına dair olanca kuvvetleriyle Allah'a yemin edenler onlar değil miydi, diyecekler. Resulüm, onların bütün yaptıkları boşa gitti. Böylece onlar, hüsrana uğrayan kimseler oldular. 54. Ayet Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah, sizin yerinize kendisinin onları onların da kendisini sevdiği müminlere karşı gayet alçak gönüllü yumuşak kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki onlar Allah yolunda savaşırlar hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir Allah lütfu geniş olandır her şeyi bilendir. İslam'ı küçümseyip hükümlerini beğenmeyenler ve onlara göre yaşamaktan utananlar dinden çıkmış veya sapmış kimselerdir. Buna karşılık Allah, İslam milleti arasında İslam'ı hakim kılmada liderlik ve hakimiyeti İslam'a gönül veren, ona sahip çıkan ve ona hizmet eden milletin eline geçirir ve bu şekilde Allah'ın sünneti de devam eder. 55. Ayet Ey müminler! Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve O'nun Resulü'dür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekat veren müminlerdir. 56. Ayet Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır. Mutlaka galip geleceklerdir. Bu ayeti kerimede Yüce Allah, kendisine inananlara üç dost gösteriyor ve galibiyet vaat ediyor. 57. Ayet Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun konusu edinenleri ve inkarcıları dost ve idareciler edinmeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, Karşı gelmekten sakının. 58. Ayet Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve bir alay konusu edinirler. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarındandır. Bu ayet namazlar için ezan okumanın delilidir. Bundan dolayı ezanla alay etmek, hafife almak küfrü gerektirir. 59. Ayet Resulüm de ki Ey ehli kitap! Biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, intikam alıyorsunuz. Halbuki sizin çoğunuz fasık, Allah'ın emrinden çıkmış kimselersiniz. Kaynağından gelen İslam'ın ziyasına karşı gözleri kamaşıp bakamayan bir grup Yahudi, Müslümanlara sizin dininizden daha kötü bir din ve sizden daha kötü bir topluluk bilmiyoruz diyerek onları çağ dışı görüyorlardı. Aşağıdaki ayetle Allah Celle Celaluhu onların kimliklerini ortaya koymuştur. 60. Ayet De ki, ey Yahudiler! Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ettiği Gazabına uğrattığı ve içlerinden maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimselerle tağuta yani Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men edip kendisini ilahlaştıranlara kulluk edenlerdir ki işte onlar makamı en kötü ve hakka giden doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. 61. Ayet Yahudi münafıklar size geldikleri zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar yanınıza inkarcı olarak gelmiş ve inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların neler gizlediklerini çok iyi bilendir. 62. Ayet Onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış yaptıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. 63. ayet. Rabb'e gerçekten bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve hahamlar, onları günah söz söylemekten ve haram yemekten vazgeçirselerdi ya, bilerek yapmakta oldukları şey ne kötüdür. 64. ayet. Yahudiler, Allah'ın rızık vermede eli bağlı cimridir dediler dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar. İddialarının aksine onun elleri açıktır. Nasıl dilerse öyle sarf eder. Resulüm, Rabbinden sana indirilen ayetler andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek Düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü, yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar zaten Allah'ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem, Hicretinden sonra Medine'deki Yahudilerin mallarındaki bereket kalktı ve dağlığa düşmeye başladılar. Onun için böyle dediler ve lanetlendiler. Kafir gruplar asırlar boyu hem kendi aralarında savaşmışlar hem de birleşerek Müslümanlara saldırmışlardır. Ayrıca Müslümanların yaşantılarını ve aralarını bozmak için yüzlerce plan hazırlamışlardır. Fakat Yüce Allah'ın da bir planı vardır. Onların... Allah'ın nurunu söndürmeye asla güçleri yetmeyecektir. 65. Ayet Eğer ehli kitap Muhammed'e ve Kur'an'a iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların geçmiş hatalarını örter, onları nimeti bol cennetlere koyardık. 66. Ayet Onlar Tevrat'ı, İncil'i, sonra da Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru uygulasalardı, şüphesiz ki darlık değil, hem üstlerindeki gökyüzünün hem de ayaklarının altındaki yerin her türlü nimetlerinden yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk yok değil, vardır. Fakat onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Ayet-i kerimede genel anlamıyla görülüyor ki yüce Allah, ehl kitabın son vahye uymasını şart koşmuştur. Aynı zamanda indirdiklerine uygun yaşayanları refah ve mutluluğa erdirme vaadinde bulunmuştur. Bunun aksine Allah'ın emirlerini arkaya atanlarda ise hırs, çıkarcılık ve sömürü zihniyeti hakim olmuş, böylece insan insanın düşmanı olmuş, huzurun yerini zulüm, kavga ve savaş almıştır. 67. Ayet Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et, bildir. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, inkarcılar toplumunu doğru yola iletmez. 68. Ayet Ey Ehli Kitap! Tevrat'ı ''İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın hükümlerini uygulayıncaya kadar din namına doğru hiçbir temel üzerinde değilsiniz.'' de. ''Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilen ayetler, kuşkusuz onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü, inkarını artıracaktır. O halde kafirler güruhu için üzülme.'' 69. ayet Şüphe yok ki bütün iman edenlerle Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan kim İslam'ın Kur'an'ın belirttiği şekilde veya İslam'dan daha önce geçmiş dinlerde Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işlemiş ve böyle ölmüşse artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar hiçbir şeye üzülmeyecek ve cennete gireceklerdir. İslam'dan önceki tevhid üzere olan imanları ve amelleri makbuldür. Fakat İslam'ın gelmesi ve bilinmesinden sonra ancak İslam'a girip salih amel işlerlerse kurtuluşa ererler. 70. Ayet Andolsun ki biz İsrailoğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber canlarının istemediği şeyi getirmiş veya söylemişse onlardan kimisini yalanlamış kimisini de öldürmüşlerdir. 71. ayet Onlar kendi başlarına bir fitne bir bela ve müsibet gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul etti. Ama onlardan çoğu Yine Kör Ve Sağır Kesildiler Allah Yaptıklarını Hakkıyla Görmektedir 72. Ayet Hakikaten Allah Meryem Oğlu İsa Mesih'tir Diyenler Andolsun Ki Şirke Girip Kafir Olmuşlardır Halbuki Mesih İsa Ey İsrailoğulları Rabbim Ve Rabbiniz Olan Allah'a ibadet Edin çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, Allah'a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse, hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder. Onun varacağı yerde ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur, demişti. 73. Ayet Hakikaten Allah, üçün üçüncüsü, üç ilahtan biridir, diyenler, şirke girip kesin olarak kafir olmuştur. Halbuki ibadete layık bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dedikleri batıl inançlarından vazgeçmezlerse onlardan kafir olanlara elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır. 74. Ayet Hala Allah'a tevbe edip af dilemiyorlar mı? Halbuki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 75. Ayet Meryem oğlu Mesih İsa bir Resulden bir Peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle dost doğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak Ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar? Ayet-i de Yahudilerin Hz. Meryem'e iftira ederek Hz. İsa'yı gayrı meşru doğurdu demelerini reddetmekte ve onun namuslu bir bakire olduğunu söylemektedir. Başka ayetlerde ise bunun bir mucize olduğu belirtilmektedir. Hristiyanlar, Hz. Meryem'e Hz. ile birlikte bu mucizeden dolayı ilahlık vasfı vermektedirler. Buna karşı ayette ilahlar yemez, içmez, halbuki bunlar insanlar gibi yer, içerler denilerek onların bu inançları çürütülmektedir. 76. Ayet Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yetmeyen şeyleri mi tapıyorsunuz? Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. 77. Ayet De ki, ey ehli kitap, dininize ait hususlarda haksız yere sınırı aşmayın. Bundan önce hakikaten hem kendileri sapmış, hem birçoğunu saptırmış ve halen de doğru yoldan sapmakta olan bir takım kimselerin arzu ve heveslerine uymayın. 78. Ayet İsrail oğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu onların Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmaları yüzündendi. 79. ayet. Onlar işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Bu yapmakta oldukları şey ne kötü idi. 80. Ayet Onların birçoğunun müminlere karşı küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Nefislerinin kendilerine ahiret hayatları için sunduğu şey ne kötüdür. Allah'ın hışmını üzerlerine çekmişlerdir ve azabın içinde devamlı kalacaklardır. 81. Ayet Eğer Allah'a Peygamber'e ve ona indirilene inansalardı o müşrikleri ve küfre sapanları veli, dost, sırdaş ve idareci edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık sapmış kimselerdir. 82. ayet Andolsun ki müminlere düşmanlık bakımından Yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler, yol gösterici bilginler ve rahipler vardır. Onlar hak ve gerçeği kabul etmekte büyüklük taslamazlar. Nitekim Habeş Hristiyanlarından keşiş, rahip ve halktan bir grup Resulullah'ı dinlemek, ve özelliklerini görmek için gönderilmişti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından okunan Kur'an'ı dinleyince Müslüman olmuşlardı.